William Lynch'na, Jelenk Barkra. Merhaba, Harici Dansat programına hoş geldiniz. Bugün iki konuğum var. Salt Araştırma ve Programlar Direktörü Vasif Kortun ve aynı ekipten bugün konuşacağımız araştırma programının da yürütücüsü olan İlhan Ozan. Hoş geldiniz Vasif, İlhan. Hoş bulduk. Merhabalar. Haric tan Sanat Programı e, gezegenin farklı köşelerinden kültür sanat haberlerini yerel'e bağlayarak yorumlamaya çalışıyor. Bugün İstanbul'dayız çünkü salt araştırma ve programlar aslında Türkiye'den uluslararası biyenerlere katılım üzerine e, sanat tarihine de bakan bir araştırma hayata geçirdiler. Öncelikle bildiğim kadarıyla program 1987 öncesi e, uluslararası biyenerlere Türkiye katılımını ile başladı. Hatta ilk katılımı da 28. Venedik Bienali yani 1956 yılıyla başlattığınızı okudum. Evet. E, ama sonrasında ikinci bir etapta da bu araştırmanın süreci genişletilerek 87'den günümüze kadar güncellenerek getiriliyor. <gülüyor> Graphs Common diye bir program yürütüyorsunuz. E, program kullanarak bunu yapıyorsunuz. Öncelikle ben e, Vasıf Kortuna ilk soruyu yöneltmek istiyorum... Böyle bir araştırma projesi nasıl başladı? Tabii ki biliyoruz ki salt araştırma programlar bünyesinde e, Türkiye sanat tarihine bakan pek çok araştırma gerçekleştiriyorsunuz. E, internet üzerinden yani e-yayınlar yapıyorsunuz vesaire. Ama e, böyle bir araştırma projesi nasıl gündeme geldi? Nasıl ekibi kurdunuz? Nasıl işbirlikleri yaptınız? <gülüyor> Doğru, yani birkaç parça, birkaç e, ögesi var. Birincisi dediğin gibi salt araştırmanın bir e, bir arşivleme e, ve onu arşivi de işte e, e, bilabeder karşılıksız olarak e, kullanımı açma gibi bir e, şeyi var. Bir temel e, vazifesi var ama bu bir servis vazifesi diye e, bakalım buna. Yani bu e, başlı başına e, bir bilgi üretmek anlamına gelmiyor. Sadece <gülüyor> zor ulaşılanları... E, kenarda köşede kalanları e, gün ışığına çıkartmak gerekiyor. Gün da ancak araştırmacı ona bakarsa çıkıyor yoksa e, gene e, karanlık olarak kalabiliyor. Evet. Bu proje birazcık bundan farklı. Daha araştırma temelli e, ve araştırmayı yaparken de aynı zamanda araştırmanın da kendi arşivini oluşturması kendi bilgi setlerini oluşturması gibi bir niyet vardı. E, dediğin gibi 56-87 ile başladık. 87 oldukça güzel bir E, yılmış onu öğrendik daha sonra evet. <gülüyor> Başlangıçta da herhalde ilk İstanbul Bienniali'ni aslında öyle bir evet. final tarih olarak konumlandırmıştınız Evet İstanbul Bienniali'ni e, bağlı olarak bunu düşünmüştük Fakat e, haritalandırmada yani grafikamızın verdiği araçlarla baktığımız zaman Yeniden baktığımız zaman 87'nin hiç de öyle önemli bir tarih olmadığını En azından yani İstanbul Bienniali bağlamında değil ama e, Türkiye'nin uluslararası Bienniali'ye katılımı bağlamında önemli olmadığını gördük Ee, bir bir zaruretten çıkıyor aslında. Ee, temel bir zaruret var. Ee, bu master çalışmalarına, doktora çalışmalarına sanat tarihinde özellikle baktığımız zaman herkesin son 10 yıla, son 20 yıla, 15 yıla odaklandığını e, görüyoruz. Bu da oldukça bunaltıcı geliyor bana. Ee, bugünü, kol, kolay kolay da geliyor pek çok insana. Kolay doğrusu. da geliyor ama bilmiyorlar bir de. Yani Kolay gelmesine rağmen e, malzemeye de hakim değiller. O kendi içinde başka bir problem ama e, 1980 ve gerisine doğru e, bakmak muhakkak gerekiyor. Çünkü o, o dönemde çok karanlık noktalar var. Bilmediğimiz şeyler var ya da çok az bilinen şeyler var. İyi araştırmacılar bazı şeyleri yapmışlar. Yani bir temel var ortada ama bu temelde çok görselleşmemiş e, durumda. Hani bir meraktı aslında. Böyle bir haritalandırmayı yaparsak e, önce daha önce görmediğimiz ne tür veriler karşımıza çıkabilir? Zaten bu verilerden biri de 87'nin iyi bir final tarihi olmadığı şeklinde kendini gösterdi evet. ki bugüne kadar getirmeye karar verdiniz diye anlıyorum. Vasıf'ın evet. e, dedikleri içinde şey önemliydi. Yani yüksek lisans ya da Doktora tezlerine de konu oluyor bunlar e, deniyor. İlhan Ozan'ın da zaten bildiğim kadarıyla New York'ta bundan sonra yürütücüye doktora çalışmasının bir kısmı da buna odaklanıyor. Dolayısıyla biraz evet. onun ön araştırması niteliği <gülüyor> evet. de taşıyor. Metodoloji olarak e, ne kullandınız? Nasıl araştırma tekniklerinden yararlandınız? Hani Grafkam'ın sonuçta evet. bir teknik, onu evet. biliyorum ayrı bir konu ama onun da nasıl kullandığınızdan bahsetmen iyi olur. Ve de bunu e, hayata geçirebilmek için özellikle Vasıf'ın dediği belki son 10-15 yılda pek çok şey internet sitelerinden evet. vesaire araştırılıyor. Zaten Vasıf Kort'un ve ekibindeki pek çok insan bu BNN'lerde, <gülüyor> uluslararası pek çok BNN'lerin Türkiye ile bağlantısında... Birebir evet. rol almış, danışmanlık yapçı isimler olduğu için yol da göstermişlerdir. Evet. Ama ondan önceki dönemler için hani 56'dan evet. 50 yıllardan vesaire bahsediyoruz. Basılı kaynaklara dahi ulaşmak çok kolay olmasa evet. gerek. Burada da herhalde evet. işbirlikleri devreye giriyor. Bundan bize biraz bahsedebilir misin İlhan? Evet. Süreç nasıl işledi? Bu BNL'ler araştırması yaklaşık olarak bir sene önce başladı. ve Aslında başladığımızda ilk yaptığımız listeler Venedik, Sağpağlı ve Paris BNL'leriydi. Ki aslında senin gördüğün 1956 yılında ilk Venedik BNL'ine katılım oradan hı hı. geliyor. Ama biz bu araştırmayı daha sonra Lubljana Grafik Sanatlar BNL'i veya İskenderiye BNL'i, Tahran ile açmaya başladık. Bu noktada aslında ilk katılımın Lubljana Grafik Sanatlar BNL'ine olduğunu gördük 1955 yılında. Ha, bir yıl öncesine daha evet. tarihlenmiş olduk. Yani önce. zaten bu araştırma şu anki haliyle de ...çok geniş olmakla birlikte... ...her şeyi kapsadığı iddiasında değil... ...sürekli yeni verilerin eklenmesine açık... ...ki biz zaten yaptığımız her paylaşımlarda da... ...bunların bize bildirilmesi... ...için gerekli adresleri de paylaşıyoruz. Peki hariciden sanat programı... ...dinleyicileri için bir de buradan paylaşmak ister misin? Kültür sanat Aa, takipçileri ya da a, bu alanda ki. çalışan insanlar... ...bu programı da takip ediyorlarsa... Evet. ...nasıl katkı sağlayabilirler, düzeltme... ...ya da başka önerileri nasıl getirebilirler? mi? Şu anda... ...ki haritalmalarda işte görülen eksik katılımlar... ...veya BNR eklemeleri... ...veya farklı şekilde herhangi bir düzelti... ...graf.saltonline.org adresine... ...gönderildiği takdirde... ...biz buradan gerekli takibini yapıp... ekleme yapıyoruz ve... E, ...yine bir önemli... E, ...belki duyuru... ...bunların yazılı kaynaklar eşliğinde iletilmesi... ...bizim işimizi çok daha kolaylaştırıyor. Belgeyle gelin evet. dersiniz yani. <gülüyor> e, şimdi bu... E, ...hazırlık sürecinde sorduğun... ...belgelere ulaşılması... ...tabii ki yakın zamanda çok daha kolay oluyor bunlar... Yani ...artık son yıllarda... ...internet siteleri de... ...kendi arşivlerini yavaş yavaş oluşturmaya başladı... ...hangi sanatçı... ...nereye hangi işle katılmış... ...görülebiliyor... ...tabii geriye gittikçe bu çok daha zorlaşıyor ki... ...hele Lübriyana... ...veya Tahran, İskenderi, Biennalleri gibi... ...daha eski tarihli Biennallerde... ...kaynak bulmak... ...ya kaynağı bırakın... ...kendi kataloguna bulmak dahi çok zor oluyor bu noktada da bayağı bir yerel destek aldık. Hani İskenderiye tarafından Tutunda Ljubljana'ya Nevdaliye kadar oradaki yerel araştırmacına orada bulunan araştırmacılardan bu ilgili bilgileri bize bulup iletmelerini Na Nasıl iş durumda. nasıl işledi süreç? Yani size bir takım yayınlar vesaire mi gönderdiler, bilgiler mi gönderdiler Be Hı -hı. belli buna benzer şeyleri kendileri de araştıran ...başka araştırmacılara vesaire mi ulaştınız? Yani Çünkü BNL'lerin bazıları... Evet. ...devam etmediği için özellikle sorma ihtiyacı... Hı. ...duyuyorum. Tabii tabii çok doğru bir, yani çok, e, doğru bir sürü. Slovenya örneğin... E, ...kayıtlarını oldukça iyi tutmuş... ...zamanın Hı. içinde. E, belli dökümler vardı. O dökümlerde tabii hataları oluyor. E, Slovenya ile... karşılaştırmalı olarak... ...toparladık. Evet. E, mesela Hindistan için... ...Lalitgala yanılmıyorsam akademinin adı ve kütüphanesi oradan oranın kütüphanecisi çok ciddi yardım etti. Ee, tabii orijinal materyallere ulaşamıyoruz ama e, tarıyorlar, e, yolluyorlar bize taramalar geldi. Onların üzerinden şey yaptık, e, araştırdık. E, mesela e, İskenderiye bireni bambaşka bir e, bambaşka bir sorun evet. e, çünkü e, Arapça yazılıyor tabii isimler değişmiş Hı. isimlerin yeniden kim kimdir Hı. onu uygulamak ya benzetmek biraz zaman aldı yani her her biri için böyle değişik bir değişik bir problem Hı. seti var Hı. umuyoruz bazı malzemeleri en azından Hı. kopyalarını ya da örnekleri varsa onları da İslam yani Türkiye'ye getirmek belki bazı sanatçılarda bunlar mevcuttur bazı sanatçılar vefat etti onların arşivlerine ne oldu ne bitti Ee, ne kadar saklandı bu bu materyaller doğrusu istersen bilmiyoruz. Peki benzer konularda yapılmış akademik çalışmalarla karşılaştınız mı? Yani direkt hani Türkiye katılımı ile ilgili başka kimse <gülüyor> muhtemelen akademik <gülüyor> çalışma yapmamıştır ama yani kendi ülkelerindeki biennallerin tarihi ile ilgili araştırma yapmış olabilirler. Siz çapraz Okumalarla belki hı. onlardan da faydalanmış olabilirsiniz diye düşündüğüm için soruyorum. Bir tek e, Havan, Havana Beyne ile ilgili ne oradan birisini yaptı. Bir doktora tezi bulmuştum. Hı hı. Onun dışında ben e, herhangi bir araştırmaya denk gelmedim. Bu anlamda bunu da bir ilk diyebiliriz. En azından hı. bildiğimiz kadarıyla şu anda öyle diyebiliriz. Peki e, genel olarak tabii biz nasıl, nasıl bir şey görüyoruz biz burada bir radyo programında konuşurken bunu evet. gözümüzde ne, ne görüyoruz bu araştırma sonucunda onu belki biraz dinleyicilere anlatmak Hı. anlamlı olur. Şöyle tarif etmişsiniz sanatçılar, küratörler, bienerler ilişkiler alanı gösteren evet. bir şey ve 900 civarı belki şu anda artmıştır şu anda bile. Şu tam 900'ü Tam 900 mi? Evet. Peki <gülüyor> 900 civarı katılımcı var son 60 yılın sanat tarihsel, politik, ekonomik ve kurumsal ilişkilerine bakıyor evet. demişsiniz. Biz bunda nasıl bir okuma yapabiliriz. Evet. Ne gibi katkılar sağlar? Hakikaten sanat tarihsel okumamıza, belki de uluslararası evet. ilişkiler, bölgesel, yerel ilişkiler, evet. bütün bunun arkasındaki ekonomik, evet. politik ve toplumsal süreçlerle ilgili evet. ne gibi paternler, modeller, ne bileyim evet. sürekli arz eden ya da kesintiye uğrayan şeyler karşınızda çıktı. Biraz bahsedebilir misin? Şimdi şöyle bir başlangıç yapabiliriz bu konuya dair. Öncelikle bunun niceliksel bir araştırma olduğunu altını çizmek lazım. Yani buradakiler sadece yaptığımız bizim şu aşamada data toplayıp bunları görselleştirmek ve bunların yorumlanması şu anda e, bu e, araştırmayı kullanacak kişilere e, bağlı. Dolayısıyla bunu yaptığımız aslında araştırmanın sonu değil bu graf e, görselleştirme. Tam aksine başlangıcı. Şimdi şöyle bir örnek verebiliriz oraya baktığımızda. Tahran Bienen'in 1966 yılında yani alt, e, düzenlenen edisyonuna Sadece zaten Türkiye'den Tahran Biyaner'in o o edisyona katılım oluyor. Ve bu edisyon da aynı zamanda en geniş katılım Türkiye'den herhangi bir Biyaner'e. Neden? İşte neden diyeceğiz bunu soruyorsunuz. Ve hı hı. ilk defa gidilmiş buraya. Hani önceden bir süreklilik arz etse diyeceksiniz zaman içerisinde ilişkiler geliştirilmiş. Belli sanatçılar üzerinden artık gidipçe genişleyen bir katılım söz konusu oluyor. Ama baktığınızda zaten bu Tahran Biyaner'in ilk dördü... Daha ulusal düzeyde yapılıyor ve Venedik Beyni'nde sanatçı seçmek için yapılan bir şey. Aynı zamanda da uluslararası sanat çevresiyle biraz daha eklemlenmek adına yapılmış. Beşincisinde 1966 yılında düzenleniyor ve bölgesel bir hale getiriliyor. Bu bölgesellik de ne ilginç? İran, Türkiye ve Pakistan'dan sadece sanatçıları çağırıyor. Yani herhangi bir Arap ülkesi yok. Irak'da yok benzer şekilde mesela ve bunu da sanıyorum ki biraz daha Sento gibi dönemin Tabii. bölgesel ittifaklarıyla ilgili. Yani biz aslında baktığımızda gördüğümüz bir sanatçının bir beyne katılmasa çok daha geniş düzlemde okumalar bekliyor kültürel diplomasi adına siyasi olarak veya yine ekonomik ilişkiler açısından birçok yöne evrilebilir. Okey, bununla ilgili biraz daha konuşacağız sanırım. Ufak evet. bir müzik arası verelim. Aynı soruyu vasıfa da yönlendireceğim. Onun sanat tarihine bakış açısından da bence söyleyeceği belki e, cinsiyetlerin temsili anlamında belli e, kurumsal ilişkiler ya da bölgesel ilişkilerdeki değişimler anlamında söyleyecekleri de olabilir. Ee, hazır ilişkiler ağı demişken Pink Floyd'tan gelsin Hevesigar, o da müzik endüstrisindeki ilişkiler ağına gayet <gülüyor> nüktadan bir şekilde e, yaklaşan bir parça. Pink Floyd'tan <gülüyor> Hevesigar dinleyelim, Harici sanat programına devam edeceğiz. <gülüyor> Hariçten sanat programındayız. Pink Floyd'tan Hevesigar dinledik. Bugün iki konuğum var. Salt Araştırma ve Programlar Direktörü Vasıf Kortun ve Uluslararası BNRL'e Türkiye ye katılımı araştırmasında yürütücüsü olan İlhan Ozan. Biraz önce zaten bu konunun metodolojisinden hangi dönemi kapsadığından ve biraz içeriğinden bahsettik hep beraber. Şimdi bir kere de Vasıf'a sormak istiyorum. Şimdi çok geniş... Bir dönemi aslında Türkiye'nin son 60 yılını hatta uluslararası sanat tarihinde belki BNL'ler tarihinin son 60 yılına da bakmaya çalışan bir araştırma bu. Nasıl kalıplar, modeller, süreklilikler, kesintiler karşınıza çıktı? Ee, yani özellikle sanat tarihindeki ilişkiler ağı ya da iktidar ilişkileri ya da kurumsal ilişkiler, bölgesel ilişkiler bakımından bunu nasıl yorumlarsın? Yani birkaç şey benim aklıma geliyor. Siz de zaten bahsetmişsiniz. Mesela 60-90 arasında uluslararası BNL'lere Türkiye'nin katılımında bir kesinti olduğundan bahsediyorsunuz. Ondan sonra kadın temsilinin bunun üzerinden okunabileceği iddiası var bu araştırma. Nasıl bir şey okuruz? Yaş aralıklarıyla ilgili bir şeyler olabilir. Başka bir şey belki de BNL sanatçısı denilen Son özellikle evet. hani 10-15-20 yıldır giderek artan bizim de sıklıkla Biyenel sanatçısı dediğimiz evet. zaman Türkiye'den hem Türkiye'yi birebir ulusal katılım olarak temsil eden ya da uluslararası bir Biyeneller'de katılımcı olan isimler var. Bunlarla ilgili neler söylemek istersin Masif? Bu çok ya, büyük bir soru. Ee, yani hepsini yani soruların cevapları da zaten galiba kendi içinde taşıyor. Şimdi birincisi evet cins meselesi yani kadın erkek meselesi 1990'a kadar hakikaten %11 civarında e, seyrediyor. ...1990'dan sonra da... ...gittikçe artıyor... Evet. ...son işte son yıllarda da %55'e kadar... ...kadın oranı yükseliyor... ...tabii bu kadın erkek meselesini... ...sadece biyenaller üzerinden... ...belki okumamak lazım... ...aynı zamanda dönemin en önemli okulu olan... ...Güzel Sanatlar Akademisi üzerinden okumak lazım... ...yani Güzel Sanatlar Akademisi'nde... ...zaten kadın... ...olup da hocalık etmeyi... ...becermiş ya da... ...başarmış... ...sanatçı sayısı çok azdır. Hepimizin bildiği gibi bir böyle bir durum var. Neden Güzel Sanatlar Akademisi diyorum? Çünkü ellilerden itibaren uzunca bir dönem... ...Güzel Sanatlar Akademisi üzerinden yapılıyor. Ülke temsilleri ve BNR katılımları. Dolayısıyla onların çok önemli bir rolü var. Bu rolün içinde de belli karakterler hep ön plana çıkıyor. Yani hem e, o zaman tabiriyle komiser hem sanatçı e, tekrar tekrar aynı Biennale'ye de benzer Biennale'ye gidebiliyorlar. Bunda bambaşka çok... coğrafyalarda olsa <gülüyor> dahi mi? Örneğin Aa, San tabii Paolo Biennale'nin de Tahran evet. Biennale'nin de hep böyle belli bir takım. Ya mesela São Paulo, Venedik, e, Paris böyle arda arda erken dönemde şeydir evet. aynı kişilerdir. <gülüyor> e, o O kümelenmeler zaten çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. ...yani genel olarak haritaya baktığımız zaman... ...bir başka nokta... ...1990 öncesi ve 90 sonrası gibi bir durum var. Ee, bunu da... ...analiz ettiğimiz zaman 90 öncesi... ...devlet destekli, 90 sonrası... ...hepimizin de bildiği gibi özel sektör destekli... ...ya da... E, ...yani... E, Evet ben diyelim özel sektör destekliyim. Özel Çok sektör kısaca. destekli diyebiliriz ama tabii evet. yine e, hani Türkiye'nin yurt dışındaki temsili bir dönem evet. Dışişleri Bakanlığı'nın tanıtma fonlarının falan da ilgisini çeken evet. bir alan olduğu için özel sektör üzerinden kamu destekli belki bir ekibi modelde tamam. gidildi bir noktada. Hı. Aynen aynen mesela böyle bir resimler böyle, bu tarz e, şeyler ortaya çıkıyor. Evet. Bunlar yani bir daha sanat tarihçilerin bir daha bir daha bunu okuması, bir daha bir daha bunları okumaları Yaşla gerekiyor. Yaşla ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Yaşla ilgili çok fazla evet. bir şey yok. Çok fazla bir veri yok. Yani veri hem veri yok hem de hani yaşlıdırsa gider, bir yerine gider diye bir yaklaşım yok. da yok. Peki daha çok kümelenmeler Hı. var. Yani belli Hı. sanatçı kümelenmeleri var. Yaşları ne olursa olsun. Ee, hiç beklediğiniz ve olması... Gerektiğini düşündüğünüz 20. yüzyıl tarihindeki mühim resimler, evet. ressamlarımız ya da heykel tıraşlarımıza baktığım zaman çoğunda hiçbir zaman yani çok az katıldıklarını evet. da görüyoruz özellikle 1990'a kadar. Ee, Peki Türkiye düşünüm. katılımı derken biz neyi kastediyoruz? Yani yurt dışında yaşayan sanatçılar hatta orada doğmuş büyümüş Türk orijinli sanatçılar da olabilir. Bu arada yani hani hmm. Türkiye deyince illa etnik olarak Türk olmadığını evet. zaten net bir şekilde anlıyoruz At ama bunda bir çerçeve çizmeye çalıştınız mı? Böyle bir şey var ama bu çok e, az ortaya, evet. ön, yani çok az önümüze gelen bir şey. Bir tanesi erken Paris Biennallerinde Ferit Etki ve e, Sarkis'i görüyoruz. Kesinlikle. Fransa'dan doğrudan katılan yani bir Türkiye temsili olarak değil, bireysel olarak katılan. Onu zaten harita evet. ayrı olarak e, biçimliyor. E, bir de e, yani böyle bir durum var. Bunun dışında e, Türkiye dışında yaşa, yaşayan ya da e, Almanyalı diyelim... <gülüyor> Türkiye'de, Kürt'ü ya da sanatçıları da içine aldık. Evet. Orada bir, oda görünsün diye. Çünkü doksan, yani senin de çok iyi bildiğin gibi 2000'lerin başında birlikte bir tür yakınlaşma beraber gösterme, burada işte galerilerde, işte yani kamu hizmetinde olan kurumlarda sergileme bağlamında bu bu yakınlaşmayı da göz önüne. E, alıp göstermenin doğru olduğunu düşündük. Belki çok da doğru değildir. E, bir de yetmişlerin e, yani yetmişlerin ortasıyla e, birlikte yeni bir şey oluyor. O da mesela bu Paris bir yerinde, çok net bir şekilde gördüğümüz bir şey. E, Fransa artık çok sıkılıyor Türkiye'nin e, resmi sanatçılarından <gülüyor> ve doğrudan e, kendileri e, sanatçı seçiyorlar ve o sanatçı seçimiyle birlikte e, kamu fonunun kesilmesi de söz konusu. ...çok önemli, üzerine çalışması hmm. gereken şeyler var. Yavaş yavaş programında toparlamamız gerekiyor İlhan hmm. ama... ...bir, sen bu konuda neler söylemek istersin... ...başka bu hani belli karşıya çıkan modeller, kalıplar... ...bizim özellikle hmm. belki daha politik, ekonomik ve sosyolojik okumalar da hmm. yapmamıza... ...yardımcı olacak alanlardan İkincisi de bu Graph Commons'ı kullandığınızı söylediniz. Evet. bu hani evet. Burak Arıkan başta olmak üzere dünyada pek çok insanın da... ...araştırma ve hani hatta sanat için kullandığı bir model... Biz sizin web sitenize yani ya da nereye giriyoruz bunları görmek evet. için ve ne görüyoruz? Çünkü kendimiz de bayağı oyun gibi aslında bu ilişkiler <gülüyor> ağını bakabiliyoruz, birbiriyle ilişkilendirebiliyoruz yorumlarken. Evet. Bir Graf Kamil's nedir bilmeyenler için belki ondan da bize bahsedersin. Az önceki konuya ek olarak bir de şunu söyleyebiliriz. Ben yaptığım araştırmalarda zaten BNL'lerin ülke kategorisiyle hep karşılaştım. Hiçbir BNL yok diye ki yani anne sanatçıyı zaten ülkesiyle birlikte yanına yazmasın. Dolayısıyla yani hep Türkiye yazıyor yurt dışında da yaşayan sanatçılar zaten hep Türkiye olarak hala Türkiye etiketiyle evet, hareket ediyor. Evet öyle yani. gidiyor dolayısıyla da, yani onu baz aldık çoğunlukla diyebiliriz. Sadece Sarkis gibi böyle bazen eski dönemlerde bir iki şey kaldı arada istisnai durum vardı. Mesela Sarkis'in Fransa'dan katılıyor şeklinde de Tabii. oldu. BNR çıktı. Hani bu bir iki örnek dışarsın zaten şey olmadı. Bir sıkıntı yaşamadık. BNR'lerin kendi şey üzerinden bir sunumlar üzerinden ilerledik. Eee Grafkamızın çalışma Grafkamızın haritalandırma yine teknik olarak denilecek olursak eee grafkamız.com adresinden girdiğinizde oradaki aramada uluslararası bienallere Türkiye katılımı yazdığınızda zaten bu harita karşınıza çıkıyor. Bir de buna ek olarak Salt Online bir hub aldı. Bunun üzerinden açtı. Bu hub üzerinden de daha spesifik olarak İlgilediğiniz kişiler, kişiler üzerinden ilerleme seçeneği sunuyor. Bu tabii bunu biraz daha şimdi görsel iş şey olmadan zor oluyor ee, anlatmak ama son olarak şunu ekleyebiliriz, bu hap sayesinde salt online'in farklı araştırmaları bağlanabilecek birbirine Hı -hı. ve şu anda da yurt dışındaki uluslararası İstanbul ve Türkiye temalı sergiler üzerine bir araştırma çalışıyoruz. Bu da eklendiğinde, bu da tamamlandığında veya bir aşamaya geldiğinde yine graf grafiğimiz eklenecek ve iki arka birbirine bağlamak teknik olarak mümkün olacak. Harika. Peki SALT Araştırma ve Programlar ekibiyle birlikteyiz. Program ve Araştırmalar Direktörü Vasıf Kortun ve İlhan Ozan. E, Uluslararası Biyenallere Türkiye katılımı araştırması ve bundan sonra onun da belki e, yardımıyla düzenleyecek diğer araştırmaları konuştuk. Bunun etrafında çok fazla dedikodu olacaktır. Bir, evet. <gülüyor> herkes pek çok şey ileri sürecektir. E, i̇kincisi de umarım zaten SALT bunu kesinlikle yapacağını düşünüyorum. Hakikaten bir takım atölye çalışmaları, e, belki halka açık bir takım tartışmalar konuşmalarla... Evet. Bunu nasıl daha iyi anlamlandırabiliriz, okuyabiliriz, başka bir takım araştırmalarla nasıl ilişkilendirebiliriz? Ona da bakmak önemli olacaktır. Çok teşekkür ederim Vasif. Söylemek istediğim bir şey mi vardı? Yok, çok teşekkür ederim. Tamam, iyi. Çok, çok teşekkür ederim. Harici'den sanat programını böylece kapatıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Harikadan Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.